1450 numaralı konu, Ukbe bin Amir'in Mesleme bin Muhalled'e, başka bir sahabinin de Fedale bin Ubeyde gitmesi, Ukbe bin Amir, Mesleme bin Muhalled'in evine gitti, kapıcı ile konuşurken içeride bulunan Mesleme onun sesini işiterek içeri gelmesini söyledi, fakat Ukbe içeri girmeyerek, ziyaret için gelmedim. Hazreti Peygamberin falan gün, kim kardeşinin bir ayıbını öğrenir de bunu kimseye söylemeksizin gizleyecek olursa Allah da kıyamet gününde onun günahlarını örter, buyurduğunu hatırlıyor musun, dedi. Onun, evet hatırlıyorum, demesi üzerine de, ey mesleme, işte ben sana bunun için gelmiştim, dedi.